Fâle Allahü Teala, fi kitabi Al Aziz, aüzbu Allahü min Şeytanir Raja'im, Bismillahi wa Rahmani Rahim. Kulluvel, ladi anşakum, mejalan lakin Sama ve Al-Misar ve Al-Fithi dah, ile katleri tezin olan. Sebebi hikati i alem, sebebi hikati adem olan Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyinden ziyade severek imanını temale irdiren, kıyamet gününe inanan, Hakkın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar, hak rızasını arayanlar, nereden gelip, nereye gittiğini soranlar, bu dünya aleminin fani olduğuna bilip bakiye ihtiyaç duyanlar, yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki olan noksan sıfattan münezzeh, temas sıfatları ile muttasif, cemaç sıfatı ile muanna olan Rabbül Alemin, ve altımıza döşedi, sevayı direksiz üzerimize raf kaldırdı. Yıldızları, ayları, güneşleri onları da muallakta halk etti ve yarattı. Ve yazıldığından kıyamet gününe kadar aynı minibar üzere hepsi vazifesini tamamen yapacak ve Allah'a teslim edecekler ve bizi bu şekilde ışıklandıracaklardır. Yıldızlar bize yollarımızı gösterecek. Ay, karanlık gecemizi yurlandıracak. Güneş de dündüzlerimizi yağlandıracaktır. Evet, her şey yarıldıktan sonra insanoğlu yaratıldı. Denizler tuzlu kılındı. Kokmasın diye. Eğer tuzlu olmasaydı koku yapacaktı. Hastalıklar gelirdi. Bazı zuhara tatlı yaptı allah Teala Hazretleri. Tatlı olmasına nispeten kısım kısım sulara ayırdı. Derezeye girelim bu En sonunda insanı halk etti. Çünkü bu kainatın süsü, ziyneti insandı. Zaten semavat ve art, arş ve kürs, cennet, cehennem, melek, hepsi insan için halk olmuştu. İnsan da Allahü Teala Hazretleri için halk olmuştu. Çünkü Allah böyle ilan etmişti Celle Hazretleri. Ey Ademoğlu, bu mevcudadı senin için halkettim, seni kendim için halkettim. İnsanın vazifesi de Allah'a bilmekti, Allah'ı bulmaktı ve hakla beraber olmaktı ve hakkı sevmekti. Bu Allah'ın hakkıydı kullarında. Allah'a şerikler dediği kılmak, Allah'a tevhid etmek ve Allah'ı sevmek, muhabbet etmek ve emirlerine seve seve itaat etmek. Birçok peygamberler gönderildi. Sayısı insanlarca meşhur Allahça malum. İtikad uleması, itikat alemleri 224 bin olduğunu söylemişler. Bazıları itirafa düşmüş, 124 bindir demişler. Bunların 113 tanesi ül Peygamber. Allah-u ve Teala Kur'an-ı Kerim'inde 28 peygamberden bahsetmiş. Cümlesinden bahsetseydi, insanların kafasına gelemezdi. İnsanın idrakı bunu ihate edemezdi. 28 tanesi de geldi. Evet, bu peygamberlerin kimisi Kelim, kimisi Ruhullah, kimisi Safiyullah, kimisi Neziullah, kimisi Habibullah, kimisi Halilullah. Hepsine Allah ayrı ayrı bir rütbe vermiş. Bugün bizim olacağımız dilimizin döndüğü kadar, ilimizin yettiği kadar, denizlerden bir katle, şenisten bir zerre, Allah'ın halili olan İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedeceğim, çünkü önümüzde bir hafta sonra Kurban Bayramı var. Bu Kurban Bayramı'nın ihdasını sizlere söyleyeceğiz bir miktar. Çok mühim. Bugüne kadar dinlediniz, işittiniz, duyduğunuz Fakat bundaki olan sırrı ve esrarı herkes öğrenemedi, herkes anlayamadığı bir hikaye, bir kısa gibi bunu dinlediler. Halbuki insanlar kıssalardan hisse alması lazımdır. Her şeyin kışırında kalırsan cevizin dış kabuğu gibi acı olur o biraz. İçine girmek lazım. mümesini öğrenmelidir. Çünkü bir şeyin evveli varsa onun ahiri vardır. Zahiri varsa batını vardır. Evvel ahir zahir batın Allah'tır. vay Cenab-ı Hak Halilullah'ı bir miktar alacağım diyorum. Allah'ın halili. Halil demek dost demek. Hz. Allah Adam aleyhisselam halk edeceği vakitte Melekler Cenab-ı Hakk'a demişlerdi ki ya Rabbi sen Halifetullah yaratacağım diyorsun ama bunlar kan dökerler, bunlar kainatı fesada verirler demişti. demişler idi Allah da dedi ki hayır bilmiyorsunuz bu işi ben bilirim. Melekler dediler ki ya Rabbi eğer sen takdis olmak istiyorsan tesbih olmak biz seni takdis ediyoruz, tesbih ediyoruz. Milyarlarca sayısız Allahça malum olan melekler var Allah'a tesbih ederler. Resûl-ü Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem ulumun evvelin vel ahrine cevâbi olmak münasîbetiyle Miraç'ta bunların hepsi peygambere gösterildi. Nasıl gösterildi efendim bu kadar şey bu senelere vabeste? Binler, öyle değil. Allah, Allah Allah zaman içinde zaman halk eder, mekan içinde mekan halk eder. Mekan içinde mekan halkı oldu, zaman içinde zaman halkı olundu. Yatağı solmadan yedi kat sema, yedi kat semanın olan arş ve kürsi cevyan edildi. 8 cennetin derecesi dolaşıldı. Her biri bir derece olan cennetin derecesini de bilir misiniz? Biz Kur'an'dan söyleyelim. Ve sari u min Rabbi kimin e cennetin alıduh Bir Müslüman'a gözükulan cennetin tek bir Müslümanın sema kadar, yerden sema gördüğü yere kadar. Düşünsen, 8 cennet, peygamber, 8 cennetin dolmuştur. Bütün derecesi cennetidir. Cennet yüz derecedir. Neden? Esma el yüz adetdir. Bin bir adet de vardır ama yüz esastır. Ötekilerin manası onun içindedir. Allah ümmeti Muhammed'e bir esma vermiştir. Bu esma bin bir esmaya da halildir Hangisi biliyor musun? Allah rahatsız. Esma-i esma-i sıfat, esma zat bunun içindedir. Bize ihsanı vurmuş. Günde mümin beş akık namaz kılmak nimetine erdiyse ki Müslümanın şanıdır. Ve Müslümanın Müslümanın baş vazifesidir, İslamın bir rüknüdür, Resulullahın gözünü Müminin miracidir, imanın alametidir, dinin direğidir. Hep söylediklerim, hadislerin mallerini söylüyorum size. Namaz kılacak mümin. Kaçak yok, kaçamak. Kalbin ismini. Sakın ha. Bunlara katyan kıymet vermeyin bu sözlere. Bunlar iblislerin ve şeytanların sözüdür. Biz bunu insana eşitlik insanlarla da şeytanlar da muhabir. Şeytanın imniyesinin insanlardan ordusu vardır. Aldan ve insana bir yol gösteriyorum. Bu yola bir gidersen bu yolun nihayeti cennete, cemale, rizaya ve ridvane varacak. Kim biliyor musun? Hz. resul Ekrem'in çizdiği yol. Bitti bu kadar. Sağa-soğa hiç. Birinde kitap Kur'an-ı Mübin, birinde sünnit Rasulullah. İki kanat bunlar seni uçuracaktır. Kanatın bir eksik olursa uzamazsın, kalırsın. Seni yerler sonra yolda. Sakın ha! İbadet ve tahtan geri kalmayınız. Ey gençler! Size şey söylüyorum. Ben gençim. Daha önümde günler var ne sakın ha! Ecel, ölüm ne vakit belli olmaz. Ancak baki Allah'tır. Hepimiz eceliyle ölümü satacağız. O gün gelmeden evvel hemen Cenab-ı hazırlıklı ol. Senin vazifen Allah'ı bilmektir. Allah'ı bulmaktır. Hakka ibadet ve taattır. Allah'ı sevmektir. Vazifen örtüyorum sana. Nereden söylüyorsun? Estaizu billah. Kur'an. Ahkamı her genç ve dinç olan Kur'an'dan söylüyorum. Estaizu billah. وَمَا حَلَكْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لَيَابُدُونَ Biz cinleri ve insanları, görünen ve görünmeyen kuvvetleri, ancak beni bilip bana ibadet ne verir? Şu halka Allah Hazreti Allah'a. Vazifen bu. Riyasız, ivazsız, ucupsuz, kibirsiz, hasetsiz bir ibadet yap ki sana miraç olsun. Seni Allah'a usada götürsün. Riya yaparsan şirki hafi olur. Allah için her şeyi yapacaksın. Yaptığın ne iş varsa Allah için yapacaksın. Gösterişin yok, gösterişini niyat edin. Kullar sana cömertler, bu kadar iş bu kadar kalır sonra. Allah için yap, İbrahim gibi, Halil çünkü. Hallullah olmak istiyor musun? Adem gibi safi, nur gibi lezi, İbrahim gibi halil, ol. Musa gibi ol. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimizin habib ol Allah'a. sevgili ol Allah'a. Allah'a sen. Görmüyor musun? Her tarafın onun nimetleriyle dolu. Gözün nuru olursa hangi doktor senin senin gülden çare bulacak? Soruyorum sana. Ruhunu kabzeden milleler ve senin geri sevebilenler mi ruhunu? Kolun, elin, dilin, zahirin, batını Nimet şeklinde geltikz. Fakat haricinde yemekler, dişmekel <gülüyor> giymer, onlar da haric. Bu osak bulmasak. Melekler, eğer Rabbi Adem'i nehal edeceksen ama fesadı olacaktır kainatta dediler. Biz dediler sana takti için takti iz ederiz. Allah rivayet ediyor Kur'an'da bize. naklediyor. Şuraya bakarız. Ve iz kal rabbi keliz meleketi inni ja'ine fi ard halife. Kalu etecalu fiha men yushrib sha'bisi al-dima' ve nahnu nusadi bi <gülüyor> hamdike <gülüyor> ben kat surek. Kale inni alim malakara. Dediler ki tesbih Allah dedi bilmezsiniz. Adem'i Ve ona esmayı talim etti. Aslında Adem'in yüce olması, meleklerin Adem'e secde etmesi, Hazreti Muhammed'in, Nebi-i Nebi-i Ekrem'in, Allah'ın mahbubunun, nurunun, Adem'de olmasından ötürüdür. Adem, Esma-i ilahi talim edildi. Allah ona Esma'yı öğretti ya. Hazreti Peygamber'e efali, ilahi, Esma'yı ve aynı zamanda Zat'ını öğretti. Resul-i Ekrem Esma-i Zat'a maliktir. Esma-i malik olduğu gibi. Peygamber'in iyidir. Senin şefiğin odur. Kurtarıcın odur. Münciğin odur. Cennetin sekiz kapısını sana olan odur. Cehennem'in yedi kapısını kilitleyecek olan gene Hz. Muhammed'dir senin için. Şefaat ile kurtulacaksın. Cümle enbiya onun şefaatine müktahat. Ne Musa'dan hayır gelir Aleyhisselam, ne İsa'dan. Hiçbirisi için açıp da Allah'ta şefaat isteyemezler. Nefislerinden gayrısını. Fakat resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıyamette o günün şirpli dehşetini görerek arşınlığında secde eder. Ya Rabbi! Hasanım, Hüseyin, Fatımem, Zeynepim, Rukiyen, Gülsümüm, İbrahim'in feda, illa Peygamberimiz. Ve Cenab-ı Peygamberine söz vermiştir Kur'an-ı Keriminde. Süreyi duha'da. Duhâ'da, Vele seyfeyyutîk yarabbüke fetar'da, Habibim Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, başını secden kaldır, şefaatim makbuldür, sözün tutulur. Sana söz verdim, seni razı kılıncaya kadar sana vereceğim der Hazreti Allah. Kurtarıcımız odur. Eğer arayı yapmadınsa, seni tanımıyorsa felakettir işin, beni tanımıyorsa benim işim felakettir. Ondan sonra ağlayalım biz. Yahu şimdi bu işe ağlayalım. Ağlayamazsak niye ağlayamıyoruz diye ağlayalım. Hz. Halilullah İbrahim Aleyhisselam hakkında melekler dediler ki, Adem'e böyle itiraz etleri gibi hikmetinden sonra öyle diyebiliriz edeple harcı olmasın. Dediler, Ya Rabbi nasıl olur insanlardan kendine hali seçiyorsun, dost seçiyorsun dediler. Cenab-ı Hakk'a melekler, mukarrabid, yani mukarrab melekler, yüksek melekler. cebrail i nikâh Azrail i̇sral Aleyhisselam, fel ezraîm dedi, e dedi, imtihanı gibi İbrahim'i. Ve bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam imtihana talihist oldu. Geldiler İbrahim peygambere, dediler ki, Rabbil alemini seviyor musun? Ne demek ki sevmek dedi, o benim her şeyim. Bir kere Allah deyin, size bu sürülerimin üçte birini size hediye ederim dedi. İnsan şeklinde geldiler. Bir kere Allah der, Esma-ı İlahi, Efendiler dikkat buyurunuz, Allah'ın ismi dilinde, sevgisi, iman kalbinde olacak. Kalbinde olmalı, Allah Allah dersen dilinde münafık olursun sonra. İsmullah'ı andığın vakitte tüylerin diken diken olmalıdır. Haksana senden yakındır ve seninle beraberdir ve nerede olursan o olur, seninle beraberdir allah Teala Hazretleri, bunu unutma sakın. Her yerde, her yere hazır eden hazırdır. Sonra dedi, bir daha Allah deyiniz dedi melekler, bir daha Allah dediler, sürün üçte ikisini infak ettin. Bir daha Allah deyin, üçlü sürün hepsini verdi, şaşırdı melekler. Dediler ki biz melaikeyiz, seni imtihana geldik dediler. Ben verdiğimi geri almam Allah için dedi. Bunu vakit yapınız bunları. İbadullah bu vakıfın istifadesindir. Vakıf Kur'an hasıl İbrahim Aleyhisselam'dır. Vakıfçılara haber verin, verin şimdi. İlk vakıf Kur'an İbrahim Peygamber. Sonra imtihan oldu İbrahim Aleyhisselam. İnsanlar neyle imtihan olurlar soruyorum size. Üç şeyle imtihan olur. En ehem mühim biri nefsi. Sen nefsinle imtihan oldun mu? Olmadık daha biz. Sonra evladı ile malı ile. İbrahim peygamber hem malı ile hem canı ile imtihan oldu. Hem evladı ile imtihan oldu. Nemrut İbrahim ateşe attı. Burada anlatmayacağım bunları başlayacağız ama anlatılacak şeyler. Bize lüzum olan İsmail Aleyhisselam'ın kıssasını anlatacağım. ile müptela oldu, imtihan oldu. En güç evlat. Ömerikler demişti ki, bunun ne kıymeti var bu sürülerin? Çünkü bir seferinde de beş bin sığır, bin deve sayısız hayvan kurban etmiş, fukaraya atmıştı. Çok zengin bir İbrahim Aleyhisselam. Allah ona ikram etmişti. Hiçbir zaman serveti onu Allah yoluna menetmemişti. Servetin muhabbetine zarar kadar kalbine koyulmuş, Allah'tan başka kalbinde hiçbir sevgi ve muhabbet yok. İbrahim, Halilullah için. Bu ne kirli var dedi, Allah bana bir evlat versin, onu da Allah yoluna kurban ederim dedi. Allah murdoğu gibi İsmail ona ihsan etti. Peygamber oldu peygamber. Resulü Ekrem'in de ceddi İsmail aleyhisselam. İbrahim'de iki çocuk oldu. Birisi İshak. Yakup'un babası beni İsrail'e girer oradan. Şecere, İsmail'in Cenab-ı Peygamber'in dedeleri. Onun için bu bir şey söyleyeyim, bir sır söyleyeceğim. Kulağında kalsın. Salavatlar da Ali İbrahim okursun. Bu Ali İbrahim kimdir biliyor musun? Allah sallâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ Ali Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahim'e ve alâ Ali İbrahim. Bu Ali İbrahim kimdir? İbrahim'in Ali. Hazreti İbrahim'den Cenab-ı Peygamber'e gelince kadar peygamberin dedeleridir. Bazı ahmaklar peygamberin babasını küfürücüne gitti anasını. sen de ananın babanın küfürüne bak. Amcanın küfürüne. Resulullah'ın anasının babasına uğraşmaz sen. Terbiye-i muhalifdir böyle şeyler. İmam-ı Azam'ın Fıkkı vardı ama o mamad-ı alem küfürüdür. Orada ma-i vardır baş tarafından. Doğal silmişler onu. Ne oldu olduysa. Esasında ma-i vardır baş tarafından. Ve İsmail yedi yaşına vardı. İsmail yedi yaşına vardı. Böyle tam babanın gözünü ve kalbini süslüyor. Muhabbeti akmak üzere üzerine. Fakat Zilhize'nin yedinci günü akşamı rüyasında Hazreti İbrahim'e ''Ufü nezrek ya İbrahim'' nezirin ifaat ettiler. ''Allah'a söz verdin çocuğu kes bakalım'' dediler. Uyandı İbrahim peygamber. Durdu taşındı. Durakladı dedi ki bu emir üç defa olsa da öyle yapacak dedi. Baba değil mi? Aktı kalp biraz. Durakladı peygamber. İkinci gece yine yattı yine geldiler. Uhu ya İbrahim. Nezirini ifa et. Üçüncü gece Arata gecesi. Yine geldiler. Uhu nezleki. Bayram gecesi. Uhu ya İbrahim. Nezirini ifa et. Ha anlaşıldı ki meydana çekti. Nezir ne olduğunu demişti ki meleklere. Allah bana bir evlat verirse erkek evlat onu da hiç kederim. Allah yoluma dönüş diye. Ertesi gün şardı bayram günü. Şimdi bizim bayram yaptığımız gün. Yani Cilhicin 10. günü İsmail'i karşısına oturdu. Dedi ki: İyi dinle kulağını benden yanar. Ya duneyi esaihi bilnhi ya duneyi inni aratil manami anna azbal kafizu mazathera. Evladım, yoruldu. Ben gece rüyamda gördüm Allah emretti seni kesmekle emr Diyince İsmail başını kaldırdı. Sen Allah'ın halilisin baba. Haliline karşı uyursan böyle rüyalar görürsün tabii müttelal olursun. Uyumasaydı eğer haliline karşı. Halil uyur mu? Halil'e karşı? İbrahim Peygamber'e melekler gelmişler onu kabz edecek. Demiş ki İbrahim Aleyhisselam? Meleğe hiç halil halilin ruhunu kabzeder mi demiş? Hatta Allah ki ya İbrahim halil halile gelmekten kaçınır mı dedi? Dost olsa gelmeden kaçınır mı dedi? Böyle latifeler olur bazen. Allah kulları'yı latife eder bazen. İnşallah o lezzetleri duyarsın, bu alemden duyarsın. Hatta Teala, bazı kulları öyle sever ki onlara latife yapar. Bazen cennat ciddi verir. Çocuğu severken bazı sevdiğin çocuğun kulağını çimdiklersin, yanağına vurursun, onun gibi olur bazen de. Sabret, metanet göster, gene Rabb'e sığır, Allah'a asıl giden. baba, insan dostuna karşı uyursa böyle bir rüyalar görür tabi. Sen madem ki halissin. Dostun dosttan karşı niye uyuyordu? Uyumasaydı böyle rüya görmezdi. Seteci dün inşallah evine sabirin. Yumuşak bir eti kesmeyen bıçağı vurun taşına taş gibi parça oldu. Dedi ya Rabbi bu ne iştir dedi bıçağı bu. Bu yumuşak eti kesmiyor, dikkatli konuşun sözlere. Saçmalamıyoruz. Yumuşak eti kesmiyor, taşı kesiyor. Deyince taş şöyle, şöyle söyledi bıçak. Ya İbrahim sen kesiyorsun, Rabbül Alemin kesme diye emrediyor. Hangisi deneyim dedi. Öyleyse müsebbibi hakiki Allah'tır. Ne bıçak keser adamı, ne ateş yakar, ne su bovar? Müsebbibi hakiki Allah'tır. Onlar sebeptir. Şey olmaz, Allah her şeyi sebebi alırsa zayiatta. Ama müsebbibi zayiatta Allah. Sonra o ara keşberi getirildi ve Hazreti Zebrail kendisine bir kurban. İsmail'e belirle olarak rüyan tasdik olundu. Sözünü yerine getirdin ya İbrahim. İsmail'in yerine bir kurban kurbanı kesildi, kurban getirildi. Ve bizim ümmeti Muhammed'e bu vacip oldu. Efendimiz de kesti kurbanları. hatta haccet vedada Efendimiz 100 kurban kesti. 100 kurban, 63. kurbanı kesti bıraktı gerisini İmam Ali tamamladı. Çünkü Cenab-ı Peygamber 63 yaşında Alem-i Cemal'e göçüldü, olay işaret vardı orada. 63. kurbanı kesti bıraktı, gerisini 37 kurbanı İmam Ali tamamlandı, İmam Ali, 100 kurban kesti. Bak görüyorsun ya Allah'ı sevenler, Habibler, Haliller, Allah'ın nasıl mallarını sarf ediyorlar. Burada bir incelik çekeceğimi diyeceğim? Bunu hep dinlediniz hocam ben Daha bunu biz Aleyhisselam'dan hatırlıyorum ama kısa bir vakit. Ha, şimdi Allah'a seveyenler, Haliller, Habibler, mallarını, canlarını Allah yolundan sakınmıyorlar. Gözlerini budaktan sakınmıyorlar Allah'a Sen de böyle ol. Çünkü sen Muhammed Aleyhisselam'a bendesin. Allah seni kulluğa kabul etmiş. Kitab-ı Kerim'inde ya'i ve lezzine hitab ile hitap edip sana imanı layık görmüş. Seni kendine muhatap kılmış. Karşısına almış Allah seni. Şimdi bu incelik nedir? Efendiler, emri ilahide emri ilahide baba babalar Hz. İbrahim gibi olacak. Evladını bile kurvana yatıracak emri ilahide hiç gözünü Evlatlar da babaya itaatta İsmail gibi olacaklar. Bunu göstermekten bir sırrını söylediniz size bunu. Bu işin bir sırrını söyledim. Efendim nasıl oldu insanın evladını? Ha, sen nice kurban verdin de haberin yok senin evlatlarından. Nerede kurbanı? İbrahim peygamber niye de kesti kurbanını? Sen kurbanını ilahi kelimetullah için harp meydanlarında verdin. Hangi hane yok Allah için kurban Yani soruyorum sana. Evladını, ammisini, dayısını, babasını, dizisini. Soruyorum şimdi işte, hepine hitap ediyorum. Hep bizim hanelerinde kurban var değil mi? Allah için şehit verdik yani onu söylüyorum kurban şimdi payaya kıymak lazım ve kurbanlar biraz pahalıymış, pahalı deme. Kendi bineğini hazırla. Çünkü kurbanlar insanların binekleridir. Amal sahihanın kafesi böyledir. Tabutlar boş gitmiyor. Tabutlar boş gitmez. Sen zannediyorsun ki işin yanında ölüyü götürüyorlar, hayır. Tabutun içerisinde ölü'nün ameli de beraber gider. İster iyilik, ister kemir. Ne kutlu şu kimseye ki tabudunu ve kabrini nuru tevhid ile doldurdu, münevver kıldı. Ne kutlu ne ki kabrindeki amal salihatını kendisine yoldaş Ne kutlu ne ki mahşer gününde avara kalmadı. Resul-i Ekemon'un kolundan tuttu da livail Hamd altına çekti, onu aldı bayrağı altına. Ne kutlu ne mutlu şu ki kıyamet gününde aş sus kalmadı. Hazreti Peygamber'in elinden, Hazreti Ali'nin yedinden, Abbu Kefser'den sihiralı oldu. Defteri sağ canibinden ata oldu. Mizanı, sağ kefesi sakir oldu. Nardan azad oldu. Şefaat-i Resulullah ile kendisi handan oldu. Cennete dahil oldu. Gençliğinize, cahınıza, malınıza, karınıza sakın güvenmeyiniz. Hepsi gelip geçilir. Bir gölgeden farkı yoktur. Gençimiz de böyle. Biz de gencilik. Ölüler yaşıyorlardı vaktiyle ölenler. Dünyayı parsellemişlerdi. Padişahlar, krallar, emir abdü hükümünü diyen firavunlar, yer tanrısın diyen nemrutlar. Ne oldular? Gelip geçtiler. Kim ki Allah dedi o kazandı. Kim iman etti o kazandı. Kim amalı ı salih, -a, salih -a oldu o kazandı. Onu düşün, gençler size şöyle hitap ediyorum. Ortaya yaşlılar size hitap ediyorum. Saçlarını at düşenler size hitap ediyorum. Tövbe istifa ediniz, Allah'a rücu ediniz. İbadet ve taata başlayınız. Sakın ihmal etmeyin. Yarın yaparım, öbürün yaparım. Tekavudu tuzuna yaparım, gülemeyiniz. Tekavudu olsun fakat ömründen fırsat kalmaz. At olur meydan olmaz sonra. Hemen ibadet ve taat. Ve günahlardan yüz geliyor. Tövbe istifad eyle. Lisanını tevhiyle süsle. Yüzüne nur Muhammed gelecek. Allah'a secde. Allah'ın eseri secdeyle eteceğini olacaktır. Süslenecektir. Göğründen... Allah'tan Resul'den her sizin muhabbetini çıkar. Göğünün bir Peygambır olsun. Dünya ve ahitin sana nur olsun. İki cihanda aziz olasın. Vallahü aleyhi ve sellem neyhi demeyin şairası varmış.